Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salat ve salam ola Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ijmäin. Cüllü ola Rasulüna Muhammed. Sallu ola tabibı kulubina Muhammed. Cüllü ola şefiğü zinubina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Men yutğer Rasul'e, ata Allah. Sıra Allahı lazım. Değerli Kardeşlerim, Müslüman aile reisleri olarak sorumluluklarımızdan bir tanesiyle bakmakla yükümlü olduğumuz, eğitimiyle yükümlü olduğumuz aile fertlerimize peygamber sevgisini aşılamaktır. Elbette Rabbimiz bize öncelikli görev olarak kendisine imanla birlikte peygamberimize imanı da şart koşmuştur. Ve bu imanın bir parçası da Allah'ı ve Resulü'nü birlikte sevmektir. Arasında ayrım gözetmemektir. Üzülerek ifade etmeliyiz ki son dönemlerde adeta Hz. Peygamber aleyhisselam Efendimiz sadece Allah'tan nübüvvet görevini, risalet, peygamberlik görevini İnsanlara ulaştıran bir postacı muamelesi gösterilmeye çalışılıyor. Sanki Peygamberimizin görevi onu ulaştırıp bırakmak adeta hiçe sayılmaya çalışılıyor. Bu son derece tehlikeli bir akım, bozuk bir anlayıştır. Bunu düzeltmek hepimizin görevidir. Allah Teala okuduğumuz ayet yerinde kerimede buyuruyor ki Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Yani peygamberimize itaat etmek Allah'a itaat etmenin şartıdır, tersidir. Kim peygamberimize itaat etmişse, onun sünnetini hayatında uygulamışsa, onu rehber, peygamber, önder bilmişse bu yaptığı göreviyle Allah'a kulluk etmiş olur. Allah'a kulluğu bununla tamamlanmış olur. Yine peygamberimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki, Beni seven Allah'ı sevmiş olur, bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Yani biz peygamberimize itaat ettiğimiz zaman, onun hayatını hayatımıza uyguladığımız zaman sadece peygamberimizi tat etmiş, taklit etmiş değil, aynı zamanda Allah'a da itaat etmiş, Allah'a karşı bir kulluk görevine yerine getirmiş oluruz. Değerli kardeşlerim Müslümanlar olarak Aile yöneticileri olarak sorumlu kimseler olarak Ailelerin çobanları olarak Ailemize çocuklarımıza Peygamber sevgisi aşılamak Görevimizdir Bunun için yapılacak en önemli iş Çocuklara Peygamber sevgisine dair Bilgiler vermektir Mesela her aile Haftada bir gün Peygamberimizin Hayatının anlatıldığı siyer kitapları okuyarak haftada bir gün 20 dakika peygamberimizin hayatından kesitler okuyarak çok rahat bir şekilde çocuklarına peygamberimizin hayatını öğretebilir. Ki bunu yaparken de bunu bir bayram edası, bayram havası içinde yapmalı. Çocuk her çarşamba gelse de peygamberimizin hayatını dinlesem, çay içsem, pasta yesem, işte bana güzel şekerleme hediye verilse diye bir özlem duyarak heyecan içerisinde o günü beklemeli. Ancak o zaman peygamber sevgisi gereği şekilde aşılanmış olur. Değerli kardeşlerim, meşhur muhaddis İmam Suyuti Hazretleri ki tarihin, tarihin bildiği en büyük muhaddislerden birisidir. Kendisi bebeklik yaşlarında, ilk çocukluk çağlarında, İlme başlayacağı zaman e, babası ona ödül verirmiş ki her hadis ezberlediğinde ödül alırmış. O da gider hadis bir hadis öğrenir, gider ödülünü alır. O sevinç içerisinde biraz oynar. Hemen bu ödülün heyecanıyla ikinci hadisi öğrenir. Dolayısıyla da tekrar bir daha ödül alır. Böylelikle kısa süre içerisinde hadis ezberleme aşinalı kendisinde oluşmuş. Daha sonra da bildiğiniz gibi tarih boyu zikredilecek i̇mam Suyuti Hazretleri olarak anılmış. Elbette çocuklarımıza, neslimize Peygamberimizin hayatını öğretirken hayatının her aşamasını da öğretmek, öğrenmelerini sağlamak durumundayız. Peygamberimiz bildiğiniz gibi hayata başladığı zaman bir yetim olarak doğdu. Kendisi Kendisi daha anne karnındayken babası vefat etti. İki ay gibi bir süre sonra kendisi doğdu. Bu nedenle de yetim bir peygamber olarak hayatı boyunca yetimlere de önem verdi. Buyurdu ki ben ve yetimin sorumluluğunu üstlenen kimse şu iki parmak gibi birbirimizden ayrılmayız. Biz ene ve kafirül yetimi fil cenneti kehatin ben ve ''Yetimin sorumluluğunu üstlenen kimse cennette şu iki parmak gibi birlikte olacağız.'' dedi. Ve hayatı boyunca Peygamberimiz yetimlere iyi şekilde muamele etme hususunda önerilerde bulundu. Elbette Efendimizin hayatından ilk anlayacağımız nokta yetim olduğu gibi çok kısa bir süre sonra da malum olduğu üzere babasını, annesini kaybetti. 6 yaşına geldiği zaman Ebu'a denen yerde peygamberimizin annesi Amine Hatun vefat etti. Peygamberimiz ardından hem öksüz hem yetim kaldı. O süre içerisinde de dedesi Abdülmuttalip peygamberimizin bakımını üstlenmişti. Yine Abdülmuttalip de peygamberimizin dedesi de 2 yıl sonra vefat etti. Yani Efendimiz 8 yaşına geldiği zaman hayatta kendisine bakabilecek en yakınlarını tamamen kaybetmişti ki Hz. Ali Efendimiz'in babası Ebu Talip peygamberimizi kendi himayesine aldı. Peygamberimiz bu Ebu Talip'in evinde bulunduğu süre içinde de o ailenin bir ferdi gibi oldu ama her zaman sorumluluğunun bilincindeydi. Peygamberimiz peygamber olmadan önceki hayatıyla da insanlara örnek oldu. O zamanki davranışlardan birisi de hiç yük olmamaya özen göstermesiydi. O, o yaştan itibaren mesela çobanlık yapardı, e, sürülerle ilgilenirdi, benim de bütçeye bir katkım olsun, yük olmayayım düşüncesi içerisinde olurdu. Yine bildiğiniz gibi daha sonraki devirlerde ticaret kervanlarıyla birlikte değişik memleketlere seyahat etti. Ticaretin içerisinde bulundu. Ki bunlardan birisi de Ebu ile birlikte Şam kervanına katılmasıydı. Şam'a giderken Busra denen mevkiye gelindiğinde orada bulunan Rahip Buhayra Peygamberimizde bulunan Olağanüstü halleri görünce bunun ahir zaman peygamberi olduğunu anladı. Onun için de peygamberimizi yanında getirmiş olan Ebu Talib'e sakın ha bu çocuğu Şam'a götürme. Bu ahir zaman peygamberidir. Eğer orada Yahudiler bunu görürse öldürür dedi. Ve peygamberimizin de e, Şam'a gitmesini böylece önlemiş oldu Ebu Talib de. Orada elinde bulunan ticaret mallarını bir şekilde başkasına devrederek satarak tekrar Mekke'ye döndü. Tabi burada peygamberimizin peygamber olmadan önce de hayatındaki gizemli hallerin olduğunu hep birlikte müşahede ediyoruz. Peygamberimiz değerli kardeşlerim 18 yaşına geldiği zaman sivil toplum örgütü faaliyeti içerisinde bulundu. Dayıları ile birlikte o zaman Hilfül Fudul diye adlandırılan Erdemliler Cemiyeti adı altında yapılan oluşuma ki bugün bir e, e, sendika faaliyeti, bilmem işte vakıf faaliyeti, dernek faaliyeti gibi algılayabileceğimiz bir sosyal e, faaliyet gösteren sivil toplum örgütü niteliğinde bir kurumdu. Orada peygamberimiz aktif olarak görev yaptı. Peygamberimizin hayatında anlamamız gereken en önemli işlerden bir tanesi efendimizin peygamber olmadan önceki hayatında da hiçbir şekilde insanlar açısından eksi olarak bilinebilecek, ayıplanacak hiçbir kötü davranışın olmamasıydı. Mesela peygamberimize Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed denirdi. Sıddık idi. Asla hayatı boyunca yalan söylememişti ve kendisi e, hakem tayin edilirdi. Kendisine e, insanlar hep mallarını, idlerini, değerli eşyalarını teslim ederler emanet olarak bırakırlardı. Elbette bu kısa süreci içerisinde hayatının tamamını irdeleyicik değiliz. Ana hatlarıyla ifade etmemiz gerekirse Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Bismillahirrah o ma arsalnake illa rahmetel lil alemin ey habibim Muhammed aleyhisselam biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor. Yani peygamberimiz sadece peygamber olarak bu ümmete gönderilmiş bir insan değil aynı zamanda alemlere rahmet, merhamet vesilesi, hidayet rehberi olarak gönderilmiş bir peygamberdir. Elbette bu rahmet oluşu pek çok açıdan incelenebilir ki bunlardan bazılarına kısaca temas edecek olursak mesela Efendimiz peygamber olarak gönderildiği devrede Araplar cahiliye insanları kız çocuklarından nefret ederdi kimse kız babası olmak istemez bunu bir aşağılık duygusu addederdi ki bundan dolayı da bir çocuk Kız olarak doğduğu, yürüldüğü an diri diri gömülür, toprağa defnedilir idi. Peygamberimiz geldiğinde bunu şiddetle reddetti ve ilk terk edilen işlerden birisi kızların diri diri gömülmesi oldu. Bunları Peygamberimiz rahmet olarak bu insanlığın yarısını teşkil eden bir grubun, kadınların, kızların, neslinin devam etmesini onların da insanca yaşam sürmelerini sağlamış oldu yine bir hadis-i şerifte rivayet edildiğine göre Efendimiz Aleyhisselam bir gün bir kız çocuğunun e, hizmetçi bir kız çocuğunun sokakta ağladığını görüyor çocuğa sorup niçin ağladığını öğrendiğinde çocuk diyor ki bana efendim e, buğday almam için para vermişti ben parayı kaybettim. Onun için ağladım. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam parana kadar da şu kadardı. O kıza parayı verip susmasını sağlamaya çalışıyor. Kız buğday parasını kaybettiği parayı peygamberimizden aldı. Sevineceği yerde ağlamaya devam ediyor. Bunun üzerine tekrar soruyor Efendimiz parayı aldın. Daha niye alıyorsun diye sorduğunda ''Ya Resulallah şimdi de geciktim. Beni efendim döver. Geciktiğim için döver.'' dediğinde çocuğun buna da üzülmesine müsaade etmiyor. Elinden tutarak bizzat o kız çocuğunun hizmetçilik yaptığı eve direkt gidiyor. Ve tabi ki ev sahibi olan kimse Peygamberimizin o çocukla birlikte geldiğini görünce şaşırır. ''Hayrola Ya Resulallah zahmet buyurdunuz, buyurunuz, lütfediniz.'' Dediğinde Efendimiz durumu aktarıyor. Ben bu çocuğu kızmayasın diye geldim dediğinde o sahabede, o hizmetinin sahibi olan sahabede, cariyenin sahibi olan sahabede Peygamberimiz madem buraya kadar lütfetti, şeref verdi, buraya kadar zahmet buyurdu, Ya Resulallah öyleyse hatırınızı azad ettim diyerek çocuğu azat ediyor. Dolayısıyla Efendimizin Böyle bir e, azat edilme noktasında da değişik rahmet oluşu yönlerinden birisi bu. Bir başka misal adı, arz etmek gerekirse peygamberimizin mesela bir gün e, küçük çocuklardan birisinin her zaman camiye gelip giden bir çocuğun gelmediğini görüyor. Soruyor niye gelmedi diye diyorlar ki üzgün, e, üzgünlüğünün sebebi de kuşu vardı öldü. Efendimiz ta kuşu öldüğü için o çocuğun evine taziyeye gidiyor Onun acısını paylaşıyor Başka bir rahmet Misali verecek olursak Mesela Efendimiz'in hayvanlarla Rahmeti ki Bir gün Medine'de Ensar'dan birisine Ait bahçeye gittiğinde Orada bir deve görüyor Devenin ağlamaklı Halde değişik ses Çıkardığını görünce Etrafındaki sahabelerin Arasında Efendimiz Aleyhisselam Bu devenin sahibi kim diye soruyor oradaki sahabe ya Resulallah benim dediğinde niye haksızlık ediyorsun bak bu deve seni bana şikayet ediyor sen bunu aç ve susuz bırakıyorsun buna gereğinden fazla yük yüklüyorsun dediğinde böylece de peygamberimiz aynı zamanda hayvanlara da acımış olduğunu merhamet vesilesi olduğunu anlıyoruz tabi hayvanlara ve diğer mahlukata e, misali çokken Tabii ki özellikle e, insanlara çocuklara olan merhametini ile ilişkin örnekleri saymakla bitiremeyiz Mesela Efendimiz bir gün namaz kılarken sabah namazında çok kısa iki sure okuyarak selam veriyor Sahabeler şaşıyor Ya Resulallah bu kadar kısa okuduğunuz hiç vaki olmamıştı Nedir süratiniz dediğinde Efendimiz buyuruyor ki arkadaki çocuk sesini duymadınız mı? Annesinin daha fazla eziyet çekmesine gönlüm razı olmadı. Pek çok defa arkadaki çocukları düşünerek çocuklu annelerin sıkıntısını düşünerek namazını Peygamberimiz çok hızlı bitirmiştir. Yine mesela bir gün bir bedevi kendisine ya Resulallah, benim 10 e, e, çocuğum var Hiçbirini öpmem Diyen bir bedeviyeye demiştir ki Allah senin kalbinden Merhametini almışsa Ben ne yapabilirim ki? Dolayısıyla çocuklara sahip Çıkma noktasında Onlara şefkatle merhametle Muamele etmesi hususunda Sayısız örneklerle Doludur siyer kitapları İşte bizler çocuklara Bu örnekleri Hayattaki Efendimizin bu eşsiz, şaheser olan uygulamalarını anlatmak, öğretmek durumundayız. Sadece e, Peygamberimizin e, sevilmesi gerektiğini ifade ederek ama hayatındaki bu e, anları, enstaneleri bilmeden Efendimizin yeteri derecede anlaşılmasını sağlamış olmayız. Değerli kardeşlerim yine bir genç, Peygamberimize gelip Ya Resulallah ben cihad etmek istiyorum, savaşa gitmek istiyorum dediğinde o genci savaşa göndermeyip demiştir ki Annen baban sağ mıdır? Evet Ya Resulallah cevabı alınca da Öyleyse git sen onlara hizmet et Onlara hizmet etmekle hem hac sevabı hem umre sevabı hem de cihad sevabı alırsın Onlara hizmet et diyerek Peygamberimiz Çocuğun anne babasına hizmet etmesini sağlamıştır ki bu da peygamberimizin anne ve babalara rahmet oluşuna bir örnektir. Değerli kardeşlerim Kadı İyad Hazretleri buyuruyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de pek çok peygamberi bizzat ismiyle hitap etmiştir. Mesela ya Davudu inne ceallake Qala ya Nuhu innehu leyse min ehlik pek ait ayet-i kerimede ya Yahya hudil kitabe diyerek Yahya peygamberin, Muh peygamberin, Süleyman peygamberin, Davud peygamberin, Musa peygamberin aleyhimü hepsini bizzat ismiyle zikretmiş, ismiyle hitap etmiştir ama Yüce Rabbimiz Mevla Teala peygamberimize gelince rasul, ya eyyühen resul, ya nebi diyerek ey resulüm, ey habibim, ey peygamber diyerek peygamberimize daha farklı bir muamele içerisinde bulunmuştur. Nasıl ki makam ve mevki sahibi insanlara ismiyle hitap etmek değil de müdürüm, başkanım gibi terimlerle ifade edilmesi hitap açısından daha yerinde bir davranışsa işte yüce Mevla'da peygamberimize bizzat ya Eyyuher Resul ya Eyyuhen Nabi şeklinde tanımlamalarda sıfatlarda bulunmuş ve öyle hitap etmiştir. İşte onun içinde peygamberimizin bir başka özelliği İmamül Mürselin peygamberlerin imamıdır. Nedir peygamberlerin hepsinin imamı oluşu? Bildiğiniz gibi Miraç gecesi Efendimiz Aleyhisselam Harem-i Şerif'ten Kudüs-i Şerif'e gece yürüyüşüyle e, İsra ile geldi. Oradan Sidre-i yükseldi. İşte peygamberimiz Kudüs'e geldiği zaman Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da tüm peygamberlere imamlık yaparak orada onlara namaz kıldı. Ardından Sidre-i yükseldi. İşte Efendimiz'in oradaki imamlığı peygamberlerin hepsine imam oluşudur. Değerli kardeşlerim, peygamberimizin diğer peygamberlerden farklı yönlerinden bir tanesi de Efendimiz'in ifadesiyle beş özelliktir. Beş özellik başka peygamberlere verilmediği halde yalnızca peygamberimize verilmiştir. Nedir onlar? Birincisi bir birru'bi mesirete şehrin bir ay yürüyüşündeki mesafeden Korkuyla güçlendirildim, yardım edildim. Yani peygamberimiz birinci olarak heybet sahibi insandır. Diğer peygamberlerden öte bir şekilde bir aylık mesafeden bile heybeti, azameti, dehşeti kafirlerin korkusuna verilerek, kafirlere verilerek onların peygamberimizden korkması sağlanmıştır peygamberimize başka peygamberlerden daha üstün bir şekilde böyle bir yücelik ve heybet vermiştir Rabbimiz. İkinci olarak da ucu heliyet diyel ardu mesciden ve yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı buyuruyor. Bugün yeryüzündeki tüm Müslümanlar dünyanın neresinde olursa olsun ne hangi toprak parçasında olursa olsun kıbleye yöneldiği an orası kendisi için Mescit hükmündedir. Her yerden Ramazan'ı rahat bir şekilde kılabilir. ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilir. Ama geçmiş milletlerde yalnızca insanlar ibadet için tahsis edilmiş olan yerlerde ancak ibadetlerini yapabilirdi. Bugün de işte Hristiyanların kilise ile yalnızca dindarlıklarının sınırlı oluşu da aslında bunun bir izidir. Bu geleneğin devamıdır. Ama bizim e, ümmeti Muhammed aleyhisselama lütfu olarak Rabbimizin bahşettiği nimet, yeryüzünün tamamının da temiz ve mescit oluşu. Değerli kardeşlerim, üçüncü olarak da ve uhillet liyel gana'im velem li ehedin kabli bana ganimet helal kılındı. Benden önce hiç kimseye ''Helal kılınmamıştı.'' buyuruyor Peygamberimiz. Üçüncü özelliği ganimetin Peygamberimize verilmesi. Dördüncüsü ise tüm peygamberlerin yalnızca kendi kavmine elçi olarak gönderilip Peygamberimizin ise tüm insanlığa ve kıyamete kadar geçerli olmak üzere son peygamber rahmetellil alemin olarak gönderilme özelliği vardır.'' Peygamberimiz tüm insanlığın peygamberidir. E, yeryüzünün doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, e, kıyamete kadar var olan herkesin peygamberidir. İşte bu özelliği de peygamberimize mahsus dördüncü özelliktir. Beşinci özellikte peygamberimize mahsus olarak şefaat verilmesidir. Kıyamet günü peygamberimiz diğer ümmetler içerisinde, yalnızca kendisine lütfedilen bir nimet olarak e, ümmetine şefaat hakkına sahip olacaktır. Ve Peygamberimiz bu beş özelliğiyle de diğer peygamberlerden farklı bir yöne sahiptir. Evet. Değerli kardeşlerim, bir gün bir bedevi Efendimiz Aleyhisselam'a gelip soru soruyor. Ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak? Efendimiz Aleyhisselam'da cevaben, Kıyamet değil de sen ona ne hazırladın onu söyle. Kıyametin ne zaman kopacağı önemli değil. Sen hazır mısın ona ne hazırladın dediğinde... ...Bedevi diyor ki ya Resulallah ben öyle çok namaz kılmış... ...çok oruç tutmuş, çok ibadet yapmış birisi değilim... ...farzların dışında ancak zorunlu olanları yaptım. Ama bir şu, şu var ki ben Allah'ı ve Resulünü çok seviyorum... Kıyamete hazırlık olarak bir tek bende farzların dışında bu var dediğinde buyuruyor ki Peygamberimiz kişi sevdiğiyle beraberdir. İnsan sevdiğiyle beraber haşredilecektir. Sen kıyamette sevdiğinle beraber olacaksın diyor rivayet, değişik rivayetlere göre. Onun içinde değerli kardeşlerim Peygamberimizi sevmek kıyamet günü onunla birlikte olmanın bir vesilesidir. Yine Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki üç şey var ki kimde üç şey varsa o insan imanın lezzetini kalbinde bulur. Üç şey varsa. Nedir bunlar? Birincisi Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek. Eğer bir insan Allah ve Resulünü her şeyden daha fazla seviyorsa imanın lezzetini kalbinde hisseder. İkinci olarak, eğer bir insan, herhangi bir insanı yalnızca Allah rızası için seviyorsa, o insan Allah yolunda mücadele ettiği için İslami değerlere bağlılığından, dini yaşayışından dolayı seviyorsa, işte bu insanda kalbinde imanın lezzetini hisseder. Üçüncü olarak da, küfürden, Allah kendini korumuş iman üzere olduğu halde her an acaba tekrar küfre düşer miyim? Acaba cehenneme düşer miyim? Korkusunu kendinde yaşayan insan her zaman ateşe korkmaktan e, bir çare içerisinde olan ateşe korkma tehlikesini her zaman göz önünde bulunduran ben iman ettim, kurtuldum, ben sağlamım düşüncesinde olmayıp her zaman kendini tayakkuz halinde hisseden insan işte diyor Peygamberimiz bu iç kimse imanın lezzetini kalbinde hisseder. Değerli kardeşlerim Peygamber sevgisi sahabede de, tabiinde de diğer ehli ilimde de, büyük ölçüde değişik yönleriyle tezahür etmiştir. Mesela Efendimiz Aleyhisselamla ilgili bir rivayette Zeyd bin Desine Hazretleri sahabe kendisi İslam'ın ilk yıllarında Efendimiz'in Medine-i Hicretinden sonra Mekke'nin fethinden önce esir düşüyor. Esir düşünce bunu Mekke'ye getiriyorlar. O zaman da Safvan bin Übey bunu elli deve vererek satın alıyor. Ve öyle bir kin İntikam hırs dolu ki benim babamı Bedir'de öldürdüler. Onun karşılığında ben de bunu parçalayacağım, bundan intikam alacağım diyor. Öyle bir heyecan içerisinde tabii o günkü şartlarda Mekke'de bulunan tüm müşrikleri Tenim bölgesini toplayarak büyük bir meydanın önünde bu sahabeyi linç ederek intikam alarak şehit edecek bunun için insanlar toplanmış tabi o esnada Ebu Sufyan da geliyor Ebu Sufyan daha henüz Müslüman olmamış bu Hazreti Zeyd'e soru soruyor diyor ki tam e, azap etmek üzere e, yerleştirmişler i̇şte etrafına kazıklar vesaire çakılmış işkence edilmek üzere işkencenin başlangıcı da söyle şimdi Yerinde Muhammed'in olmasını ister miydin? Yani sen burada bu kadar eziyet çekiyorsun. Sen değil de Muhammed olsaydı dediğinde... Hz. Zeyd o kadar büyük bir cesaretle... ...büyük bir metanetle cevap veriyor. Ve diyor ki... Yemin olsun ki ben... ...değil evim içerisinde... ...huzurla rahat içerisinde şu anda oturacağımı bilsem... ...ama karşılığında peygambereme tek bir diken bassa, buna asla gönlüm razı olmaz. Ben ona değil ki bu azabı çekmek ben bir diken batmasına bile razı olmam. Bu azaba haydi haydi razıyım dediğinde Abu Sufyan o zaman tarihi bir cümle sarf ediyor. Diyor ki yemin ederim ki insanlık tarihi boyunca hiç kimse Muhammed'in adamlarının Muhammed'i sevdiği kadar bir insan başka bir insanı sevmemiştir. Gerçekte sahabeler her zaman için peygamberimizin sevgisine hayatını feda eder durumdaydılar. Efendimiz'i görmedikleri zaman büyük bir heyecan, aşk duyarlar. Hemen Mescid-i Nebevi'ye koşar, peygamberimizi dinlemek, onu görmek, onunla birlikte olmak için çaba sarf ederlerdi. Öyle ki ta İslam'ı tebliğ için Çin'e gönderdiği sahabe bile Çin'e gittikten hemen sonra Efendimiz'in aşkına kalbi dayanamamış Hemen bir yıl o günkü şartlarda Ne gemi ne uçak ne başka ulaşım Ne, ne zor şartlar içerisinde Çin'e ulaştığı halde bir, yıllık, bir yıl aşkın bir sürede Çin'e ulaştığı halde Tekrar dönüp Peygamberimizin yanına geliyor peygamberimizin o anda irtihal ettiğini, vefat ettiğini duyunca da tekrar çine dönüyor. Böyleydi sahabeler değerli kardeşlerim. Yine mesela Abdullah bin Zeyd Hazretleri o da peygamberimizin vefatından sonra kendi kendine adethabet dua ederek ya Rabbi gözümü al diye dua etmiştir. Ya Rabbi gözümü al. Madem peygamberi göremeyeceğim Peygamberimi göremeyeceğim gözle hiçbir şey görmeyeyim daha iyi. Ve kendisi bir süre sonra da gerçekten ama olmuştur. Dünyada hiçbir şey görememiştir değerli kardeşlerim. Ve son olarak da peygamberimizin sevgisine yönelik ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız değerli kardeşlerim? Birinci olarak yapacağımız görev peygamberimizin sünnetini, Hayatımızda tam olarak tatbik etmek, hayatımızda uygulamak, Peygamberimizin bize kıyamete kadar geçerli olarak gelen sünnet-i seniyelerini uygulamak, hadis-i okumak, anlamaya çalışmak, bunlardan dersler çıkarmak olmalıdır. Yoksa tarih kitabı okur gibi ya da bir roman okur gibi Peygamberimizin hayatını okumanın bir anlamı yoktur. Peygamberimizin hayatını duyduk, anladık, öğrendik, biliyoruz. Ama bunun hayatımızda yeri yoksa bu bilginin de hiçbir faydası yok. Çünkü bu bildiğimizden çok daha fazlasını Ebu Cehil de biliyordu. Bizzat yaşamıştı, görmüştü, nasıl olduğunu biliyordu ama hayatına uygulamadığı için Ebu Cehil oldu. Onun için de Peygamberimizin hayatını okumanın, tarihi bir bilgiye sahip olmanın, Ansiklopedik bilgiye sahip olmanın, bibliografiye bilgisine sahip olmanın bir anlamı yok. Önemli olan o, o hayattan alınacak dersleri alıp onu hayata uygulamak. İkinci olarak da tabii ki Peygamberimiz kıyamet günü kendisine çok salavat-ı şerife getiren ümmetine sahip çıkacaktır ki Efendimiz... Perşembe geceleri yapılan salavat-ı şerifeleri bizzat kendisinin mukabele ettiğini ifade buyuruyor. Dolayısıyla da hiç olmazsa günde yüz defa salavat-ı şerife çekmeli ki bu sayıyı Perşembe, Cuma geceleri daha da artırmalı değerli kardeşlerim. Tabii ki üçüncü olarak siyer okumalı, Peygamberimizin hayatını okumalı, bunu okumalı, anlamalı, bilmeli ve sonra da gereğini yapmalı. Ve dördüncü olarak da Peygamberimizin ümmetine hizmet etmeli. Onun ümmeti onun yolunda olduğu için onun ümmeti olduğu için değerlidir. Bu anlayış içerisinde hareket ederek Peygamberimizin sünnet-i seniyyesi tatbik edilmiş olur. rıza ilahi ilahiye ulaşılmış olur. Son dönemlerde sıkça söylendiği gibi onun da sadece bir insan bir beşer olduğunu söyleyerek ona gerekli değer verilmiş olmaz. Kaldı ki Efendimiz Aleyhisselam da bir beşerdir ancak seçkin bir beşerdir. Onu Allah Teala bizlere örnek olsun diye onun hayatını kıdvetün hasenetün Kur'an-ı Kerim'in deyimiyle bize örnek olsun diye göndermiştir onu. Ayrı bir yerde peygamber olduğunu, bize örnek kimse olduğunu bilerek anlamak durumundayız. Ve son ayet-i de sohbetimizi kapatalım. Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresi 31. ayet-i buyuruyor ki "Kul in kuntum تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ De ki ey Habibim eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Allah cümlemize peygamberimizin sünneti senniyesini hakkıyla öğrenmek, yaşamak, hayatımıza uygulamak, peygamberimizin şefaatine nail olmayı lütuf ve ihsan buyursun.